Evet, Bir Taşım Keyif sergisinin başlangıcında işte kahve çekirdeklerinin, kahve bitkisinin yanında duruyoruz şu anda. Evet. Bizi karşılayan Ersu Pekin'le beraber kahve ağacı oldu diyelim. Merhaba Merhaba. Evet, Bir Taşım Keyif geçen haftalarda açıldı. Şubat ayı içerisinde evet. açıldı daha doğrusu. Evet. Hazirine kadar da görülebilecek uzun süre bir sergi Topkapı Sarayı'nın içerisinde. Evet. Ve Bir Taşım Keyif söylediğim gibi 500 yıllık öyküsü. Evet. Kısaca nelerin toparlandığından ve sergi sergiye açıldığından bahsetsek küratörü olarak sergilerin nasıl bir işleyişi oldu? Şimdi bu sergi şuradan başlayalım isterseniz. Bu sergi e, yapma fikri Türk Kahvesi Derneği'nin e, Topkapı Sarayı ile birlikte oluşturduğu bir fikir. E, ben küratörlüğünü ve tasarımını benim yapmamı istediler. Hı. Bundan iki buçuk, üç yıl kadar önce. Benim kahveyle içmekten başka bir <gülüyor> ve yani kültürel olarak ilgilenmekten başka o ana kadar bir ciddi bir çalışmam olmamıştı. Hmm. Çalışmaya başladım ki, e, gördüm ki aslında kahve e, sergilenmesi mümkün olmayan bir şey. Hmm. Yani bu müzik gibi, ben müzikle ilgili çalışıyorum. Hmm. Müzik de öyle mi? aslında bu kahve de müzik de bizim olmayan bir şeyle ilgileniyoruz. Yani 16. yüzyıl kahvesini kim içti ki? 16. yüzyıl müziğini kim dinledi ki? Peki o zaman ne yapılabilir? Fakat ortada bir kültür var. Yani kahve ile birlikte oluşmuş bir kültür var. Eğer bunu yansıtabilirsek e, bu sergileyebilirsek bunu ve bu kültürü aktarabilirsek bu kültürün zaman içinde oluşumunu görebilirsek çünkü kahve e, Osmanlı'yla dünya üzerine çıkmış bir şey diyebiliriz. Yani daha önce Arap kültürünün içinde var ama Arap kültürünün içinde lokal olarak kalmış bir şey. Ama Osmanlı'yla birlikte e, tabi hele 16. yüzyılda artık Osmanlı bir dünya devleti, Avrupa'da Osmanlı <gülüyor> Bununla birlikte başlamış. Yani daha incelenmesi görece olarak daha kolay. Yani göbekli araştırmak durumunda değilsiniz, Sağ sahnilerle ilgilenmek durumunda değilsiniz, asurlularla, antik günahda falan ilgilenmek durumunda değilsiniz. Ve İstanbul'dasınız? Ne İstanbul'da büyük ölçüde İstanbul'da odaklanabiliyorsunuz. Tabii bu Osmanlı coğrafyasının olduğu her yere yayılmış kahve, orada her kullanılmış. Ee, yani Macaristan'da da var mesela. Yani hani Viyana'ya kahveyi Viyana Türklerden öğrendi falan gibi laflar var ama e, Viyana kuşatmasından 20 yıl önce Evliya Çelebi Viyana'da kahve içmiş. Hı. Bunu anlatıyor. Yani. Ticaret daha önceki kuşatmadan. Eticaret yani. kültür, içecek falan yayılıyor tabii ki. Hı hı. Ee, şimdi bu şey de. E, sergilemeye baş... sergi yapmaya başladığınız zaman neyi sergileyeceğim ve nasıl sergileyeceğim soruları var. Bu bir sanat sergisi olsa sanat eserlerini toplarsınız, yan yana bir şekilde... Bu öyle değil. Önce kahveyi benim bilmediğim gibi, başkaları da bilmiyor diye düşünüp şu kahve nedir? Bak diye bak. Kahve bir içecek ama içecekten önce bir bitki, bir çekirdek. Onu tanımak lazım, o nereden çıktı ve serginin ilk bölümü kahvenin e, bu bitkinin bir bitkiden içeceğe nasıl gelindiği ile ilgili. <gülüyor> Ondan sonra da bu içeceğin maddi olarak nasıl içecek haline dönüşen maddi e, nesneleri var. Evet. E, i̇şte bu nesnelerin de sergilenmesi lazım ki ki bu bunlar fonksiyonel şeyler bu nesneler sonuç olarak içeceğe evet. dönüşüyor evet. kahve evet. bunlarla birlikte. Evet. Serginin ilk bölümü bir bitkiden içeceğe nasıl dönüştü kahve. Peki, uzatacak belki ama bu nesneler mesela bilmediklerimiz var mı arada? Gidelim artık? mi? Oraya tamam da. çok güzel. Şimdi bu ser, radyo görsel bir şey ya, serginin küratörlerinden biri Selin Hanım burada şimdi. Evet bir başka Meşanlıyız. işle meşgul ama şimdi onun önünden geçip devam tamam. edelim. Bu kahve plantasyonları, yani kahve toplanıyor vesaire. Şimdi Osmanlı'da bunu kahve plantasyonu ve kahvenin kullanım kullanılır hale gelebilmesiyle ilgili. Bazı belgeler var. İşte Katip Çelebi'nin e, Nizanül Hakkı'nda anlatılmış, Cihan da anlatılmış. <gülüyor> ve 1720'de İstanbul'da yapılan bir sünnet düğününde kahvecilerin geçişi var Üçücü Ahmet'in döneminde. <gülüyor> Pardon. E, kahve kavuruyorlar bir arabanın üstünde ve dibekle dövüyorlar. Onu ha, altı silik, altı. Evet. Evet. Şimdi bu kavurma ağaçları da bunun yanında. Kavurma araç dediğiniz bir takım tavalar. Evet. Metalden yapılmış o tavalar. de evet. tavalar. Küçük büyük. Ee, üzerlerine kahve çekildiğinden işte süslemeler yapılmış. Bunlar e, müzenin parçaları galiba. Bunlar Bunda müzenin parçaları. bu bugün özel koleksiyonda. Evet. Soğutucuların bir kısmı müzeden, bir kısmı özel koleksiyondan, bir kısmı arkeoloji müzesinden. Şimdi kahve kavrulduktan sonra, çekirdek halindeki kahve kavrulduktan sonra da soğutulması gerekiyor. Ondan sonra da öğütülmesi gerekiyor. Evet. Öğütülme de birkaç yolu oluyor. Ya dibeklerle oluyor, havanlarla yani. Ya da değümenlerle oluyor. Bu Türk kahvesi bizim bugün kullandığımız Türk kahvesi bir pudra inceliğinde diğer kahveler daha kalın. Yani bu filtre yapılan kahveler veya espresso cinsi kahveler daha kalın ama cezvede pişirilen Türk kahvesi pudra inceliğinde bir kahve. Onu da ancak bu değirmenler de öğütülebiliyor. Başka yerde değil. Yani piyasadan aldığınız elektrikli değirmenle Türk kahvesi öğütemezsiniz. Sonra bunlar az öğütülüyor. Yani tazeliğini ve kokusunu korusun diye. E, ve saklı. bir takım küçük kutularda saklanıyor. Çıkatacağınız kadar. İşlemeli vesaire. İşlemeli, ahşap, metal kutular. Bunlar da Topkapı koleksiyonu. Özel koleksiyonlar Saklama biçiminde ahşap ya da metal fark ediyor mu? E hayır, ahşap ya da metal. Yani çok kısa zaman saklıyorsunuz, uzun zaman değil. Yani birkaç günde öğüttükten sonra birkaç günde tüketmeniz lazım ki kahvenin kokusunu, tadını kaybetmesin diye. Sonra da piş, kahveyi pişiriyorsunuz. Kahve pişirme, şimdi eski yönteme bakınca bir şeyler kahveler var. Evet. Şimdi güğümde burada görüyorsunuz bir özel koleksiyondan gelmiş bir e, güğüm. Evet. E, aşağı yukarı 50 santim yüksekliği var. Bunda. Evet. Yani bunda böyle bir fincanlık bir tel ve e, köpüklü kahve pişemezsiniz. Evet. Anlaşılıyor ki ki bazı anlatılar da var. E, metni, yazılı metinlerde de var. Kahve kaynatılarak şirilen bir şey. Eski e, eski kültürde diyelim köpüksüz yani. Köpüksüz yani kovboy kahvesi gibi diyebiliriz. <gülüyor> yani üstüne nal koysan içine düşmeyecek kadar kaynatacaksın. Birkaç <gülüyor> kere köpürtüp köpüğünü alacaksın. E, cezve daha sonraki bir şey. Fakat ha, şuraya e, e, burada dört tane video var. Bu dört video da, e, bu işin uzmanı Osman Selim üçünde işte bu size biraz önce özetlediğim şeyleri anlatıyor. Üçüncüsünde iyi bir Türk kahvesi nasıl pişirilir anlatıyor. Dördüncü video enteresan. Hı. Hı. Dördüncü video e, Nazım Hikmet'in Moskova'da bir grup e, insana nasıl ka Türk kahvesi yapıldığını anlatıyor. Nazım anlatmıyor. Bunu Erzhenstein Erz Erz Erz Erz Erz Erz Enstitüsü'nün Eski müdürlerinden bir tanesi Nahum Keyman anlatıyor. Nahum Keyman da Nazım'ın son karısı Vera'dan öğrenmiş. Çok güzel. O nasıl yapılır onu anlatıyor. Bir sırrı var. Burada, aslında bu sırrı burada ifşa etmem gerekiyor mu bilmiyorum. Bilmiyorum. Sergi'nin sürprizini kaçırmayalım isterseniz. Ee, Nazım sırrı evet, Nazım'ın sırrı kalsın. videoda var. İsteyen buradan dinleyebilir. Evet, epey teferruatlı biz şu anda alt yazılardan görüyoruz. 7,5 dakika kadar anlatıyor. <gülüyor> evet. evet. Vera sırrı vermemiş yalnız. Namun Keyma da vermemiş. Daha sonra onun kızından sır alındı. <gülüyor> Şimdi kahvenin şöyle bir başka tarafı var. Bir defa kahve birlikte içildiği zaman bir sohbet aracı haline giriyor ve İstanbul'da e, 1554 yılında Tahtakale'de bir kahve açılmış. Bunu iki tane e, Arap atmış, biri hekim e, Halep'ten gelen bir adam, bir de yanında başka bir yer, Şam'dan gelen e, Şems isimli bir başkası Tahtakale'de iki tane kahve açılmış. Hmm. <gülüyor> Tahtakale e, liman tabii ki, yani hmm. kentin liman bölgesi. Çok canlı bir hayat var orada ve çok çeşitli insanlar gelip gidiyor. Ve çok kalabalık olmuş. Bunu Peçevi anlatıyor tarihinde. O çünkü görmüş o şeyi. Ve diyor ki, yani bir kahve bağısına, bir kahve parasına saatlerce cemiyet olurdu diyor. Saatlerce sohbet olur, görüşülür falandı diyor. Böyle bir minyatür var. E, Dublin'de Chester Batty library'de bu minyatür. Bu minyatür bir kahvehaneyi anlatıyor. Fakat dönemsel olarak o kahvehanenin açıldığı tarihlere yakın olduğu için ve bu resimde anlatılanlar ve buradaki figürlere de bakarak bu ilk açılan kahvehanelerden birini temsil ediyor denilebilirler. Tahtakale'nin şöyle bir özelliği de var bugün yüz yaşını geçmiş olan İstanbul'un en eski kahvecisi, Kahveci Mehmet evet. Efendi Tahta Kale. Evet aynen öyle yani. biliyorsunuz. Yani Tahta Kale demek ki böyle kentin bu liman bölgesi kahveyle ilişkisini e, sürdürmüş evvelde bu anlaşılıyor. Peki kahvenin şehre, kente girişi bu kahvehane sayesinde mi önce? Yine öncesi Tahta Öncesi var. Hı. Fakat kahvehane bir e, özel bir mekan. Hı. İstanbul'da veya bir başka Osmanlı kentlerinde o dönemlerde iki tane böyle mekan var buna benzer. Bunlardan bir tanesi meyhaneler öbürü de bozahane. Evet. Meyhaneler gayrimüslimlerin yaşadığı bölgelerdi Daha çok Galata'da, Samatya'da filan evet. ee, ve işte içki içmek için gidilen ve Osmanlı gibi e, içkinin yasak olduğu bir toplumda tabii ki e, oraya serbestçe gidip gelmek o kadar kolay değil. Bozdağhaneler de ne, nedense bu kadar itibar görmüş e, mekanlar olmamış. Fakat kahvehane açılı açılmaz çok kalabalık olmuş. Hı hı. Çok insan gelmiş. Ve Evliya Çelebi yani bu minyatürün yapıldığı tarihten 30-40 yıl sonra hı hı. Osmanlı coğrafyasındaki kahvehaneleri sıralık söylüyor. Hı hı. O kadar çok var ki yani sayılamayacak kadar çok. Yani Kahire'de var, İstanbul'da, Selanik'te, Balkanlar'daki bütün evet. kentlerde işte Kütahya'da, İzmir'de, Tokat'ta bir sürü yerde bir sürü bir binlerce kişi gelirdi. Bir ilfan yuvasıydı evliyacıyla. Evet, Ev bu resim ilginç bir resim biraz üstünde durmak istiyorum. Ee, Şimdi bir radyo dinleyicisine bu resmi nasıl anlatacağız bilmiyorum ama. Bu mekanın bir girişi var ve girişin hemen paralelinde bir kahve ocağı var. Bu ikisinin arasında da yüksek bir sedir ve kerevet var. Burada herkesten daha büyük boyda sakallı, boynunda vida asılı e, bulunan vida yani onun bir... E, bir e, tarikat kişisi olduğunu yüksek seviyeli bir tarikat Şöyle. kişisi olduğunu gösteriyor. Onlar bir loja gibi bir yerdeler. Hı hı. Onun önünde mekanı dolayı dolaşan bir sedir var. Hı. Üstü hasır kaplı. Bu sedirin üstünde insanlar oturmuşlar mavi beyaz fincanlarda kahve içiyorlar. Hı. Hı. Hepsi kahve içiyor. Ve bunların çoğu sakalsız insanlar. Ee, evet. sadevu deniyor. Yani sakalı henüz bitmemiş yaşlarda. Ee, genç insanlar. Ee, bunların kiminin elinde kitap var. Kimisi bir şiir yazıyor. Kiminin elinde yelpazeler, sineklikler var. Bunlar var bu bir sırada oturuyorlar. Bunlar belli ki edebiyatla meşgul insanlar. Aralarında bir de mevlevi var. Evet. Sonra bir Yan, o sedirin yan Dönen tarafında hmm. e, Hiçbir şey yapmayıp sadece kahve içip Ortada dans eden Rakkasayı izleyen insanlar var Onun ön, Döndüğünüz zaman O sediri hmm. e, Gene kahve içen insanlar Fakat bu sefer, sefer tavla oynayan Ve heyecanlanmışlarında Çıkartmış e, mangalı oynayan e, Genç Kişiler var bir tane de sol tarafta böyle haksakallı, böyle beyaz takkeli bir kişi var, yaşlı, büyük, büyük olasılıkla fal bakıyor. Hı hı. Solda müzisyenler ve şaşırtıcı biçimde bir iskemle üzerinde oturan ve bu nedenle de meddah olduğu tahmin edilen bir kişi var. Yani son derece canlı bir mekan. Kesinlikle. Evet. Evet. Ve Bu mekanlar hemen yasaklandı. İstanbul'da. Çıkar çıkmaz. Porselenlerle evet. ilgili bir şey diyorum. Oradaki mavi beyazların Çin'den geldiğini mi? <gülüyor> Şimdi Sergin'in bu resmin hemen yanındaki vitrinde evet. o resimde gördüğümüz fincanları görüyoruz. Çin'den gelen mavi beyaz e, ve çok büyük fincanlar. Yani bir fincanın çapı gördüğünüz gibi e, 12 santim plan. kase Neredeyse kadar. kase kadar. Demek ki bu kahve bizim bu e, e, bugün fal bakılan e, üstü köpüklü, telveli kahve değil evarde. Başka bir kahve. Hemen şuraya dönelim. Burada 3. Mehmet'in surnamesinden bir resim e, var. Gene kahvecileri gösteriyor. Fakat İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki şu minyatü, cifil Tercüme-i Cami'den alınmış ki Cifül Cami kitapları Kıyamet alametleri anlatan kitaplardı. Orada Nil Nehri üzerinde Nil'in iki kıyısında kahvehaneler gözüküyor ve Nil'in ortasında da iki kayık içinde insanlar hepsi kahve içiyorlar. Eller asfincanlarla kahve içiyorlar. Bunların hepsi erkek, fakat bir tane kadın var, o da kayın arkasında oturuyor, o kahve içmiyor. Hepsi kahve içiyor, o kahve içmiyor. Şimdi buradaki kıyamet alameti herkesin kahve içmesi miydi, yoksa kadının kahve içmemesi midir Yani tabii bu e, açık, açıklanması zor bir soru. Şimdi biz bu sergide bunları koyduk, e, bu eserleri. Bunlarla birlikte hemen yanına da, demin sizin sorduğunuz hani fincanlar, o resimlerdeki nesnelerin Mesne. benzerlerini de koyduk. Hı hı. Yani işte müzik aletleri, o minyatürdeki e, neyi, mençe veya işte bu sinek Sine. kovma şeyi veya tavla <gülüyor> veya o dönemden bir şiir mecması. Hı hı. Şiir mecması. Yani o mevlebinin elinde tuttuğu, tahmin olabileceğini düşündüğümüz. Şanlandırması yani. evet. Şimdi kahvehane, artık bundan sonraki ilk konumuz, kahvehane, çeşitli kahvehane gravürleri, minyatörleri, fotoğrafları. Tophanede bir kahve diye başlıyor. Evet. Bu 18. yüzyılın sonlarına ait bir kahvehane. E, mimar e, Melling'in 3. Selim döneminde İstanbul'da bulunan 3. Selim'in kardeşi Hatice Sultan'a Kuruçeşme'deki sarayı yapan e, Melling'in bir gravürü. Evet. Evet. Bunu tophane sırtlarında olduğu gravürün altında yazıyor. Hı hı. Ama resime de bakınca zaten pencereden işte Sağayburnu, Topkapı Sarayı'nı ve Kadıköy taraflarını görüyoruz ki evet. bu açı işte oralara denk geliyor. Evet. Bu da ilginç bir resim aslında. Evet. burada çubuk içiyorlar, nargile içiyorlar, satranç oynuyorlar bu resimde. Evet. Ve evet. burada da bir kahve ocağını evet. görüyoruz. Bu kahve acı. ocağında bakın hiç cezre yok. Bunların hepsi güyüm. Küçük yüm, büyük yüm, işte en küçük yüm, en büyük yüm. Ve mutlaka çubuk içiliyor. Evet. Ee, ve mutlaka nar, nargile içiliyor. Ee, bunlar kahvenin kahveye eşlik eden hı hı. E, işte diğer keyif ve iç maddeler. Böyle e, kır kahveleri de var. Yani artık kahvehane çeşitleri, seyyar kahve kahveciler var. Hı hı. Demek ki kahveye ilgi çok fazla. Öyle Demek ki e, mesela Kahive'de ve Evliya Çelebi'nin anlattığı bütün bu kadar yerde e, neyle içiyordu bu insanlar kahveyi, hı hı. değil mi? Eller ne vardı? Ellerindeki Çin porseleniyse bu. Çin'den ithal edilen bir şey. Çok pahalı olmalı. Bunlar kırıldığını da düşünürsek. Demek ki çok fazla ithal ediliyordu. Ve bütün kahvehanelerde kullanılabilecek kadar çok. Evet. Ve şimdi ucuz mu bilmiyorum. Ama bunu efort edecek kadar da bir ilgi var demek ki. Yani. Var. Şimdi bu kırk kahveleri peki demin aslında ilk başta daha kahvehanede dolaşırken aklıma geldi. Yani bu kahve Çuketimin yaygınlığı nasıl mesela, mülfus hmm. da mesela bir şey olarak ekonomik olarak paylaşılıyor bil, mu galiba? Bil, bilmiyorum, Yani böyle bir, bil, böyle bir bilgi gibi. var mı? Onu da bilmiyorum. Evet. Yani böyle bir sayı var mı? Şu Topağan'daki şey çok kahveanne çok şık yani hani çok da bir özel alan gibi gözüküyor hatta. Evet, ee, bununla beraber kırk kahvesine daha böyle da açılmış gibi görünce dedim, Sokaklarda da insanlar. Seyyar kahveciler Doğru, var. Yani tabii ki artık şimdi 19. yüzyıla kadar geldik. Yani bir, birkaç adım attık ama yani resimlerde bunlar artık 19. yüzyıl resimleri. Evet. Hatta fotoğraflar arayamacı yüzyıl. Evet. Seyyar yani şu 18. yüzyıl resmi bir seyyar kahveci var. Evet. Yani Aynen. seyyar kahveci dediğinde beline işte fincanlarını koyacağı bir Yuva bağlamış. Giyim Güğüm, elimdeki giyimden fincana kal şey döküp veriyor. Hala o küçük fincandan çıkmadık <gülüyor> E çıkıyor ya ya evet. çıktı çıktı aslında yani sızdı geçtik. İşte bak fincan... Tophane'deki... Evet. Çok ince zarif. Evet. Şimdi İstanbul'da da fincan yapılmaya başlanıyor tabii ki artık. Avrupa'da fincan yapılmaya başlandı. Yani kahve yaygınlaştı artık. Yani o ilk İstanbul'da açıldı kahvehane ama sonra işte Osmanlı'nın Balkanlarda özellikle pek çok ilinde, kasabasında, kentinde kahvehane çokça kahvehane açıldı. Macaristan'da yani Macaristan demek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun içine girdi. Demek. Doğru, evet. bir zaman Osmanlı bir zaman Macaristan İmparatorluğu falan bu gitme gelmeler evet. kahve Avrupa'da yaygınlaştı. Venedik'te açıldı. İngiltere'de kahvehaneler açıldı. Viyana'da açıldı ve Avrupalılar kahve fincanı yapmaya başladı daha. Zaten evet. o dönemde porselen fabrikaları da açıldı. Ço çoğalmaya başladı. Evet. evet. Artık bu gelişti. Ve kahve de, kahve de kendi özel formlarını yaratmaya başladı. Şimdi kahvenin e, bir özelliği var. Kahve keyif verici bir içecek. Kahve içtiğiniz zaman keyif duyarsınız. Bunu göstermemiz gerekiyor sergide. Yani bu sosyalleşme iyi de e, bu sosyalleşmeye sebep olan da bu keyif alma. Keyif alma birlikte olduğunuz zaman sosyalleşme, ama ilk başınıza da olabilirsiniz veya işte evinize misafir gelir veya arkadaşlarınız kadınlar için söylüyor. Çünkü yani kadın ayrı, erkek ayrı mekanlarda yaşıyor, evet. ee, yani Osmanlı topluluğunda. Bu bölüm kahvenin e, keyfin karanlık nesnesi <gülüyor> dedik ona. Ee, Hakikaten karanlık bir nesne. Yani rengi koyuyor. <gülüyor> kalanlığı bu. İşte kahve koymak için e, sehpalar, onun yanında nargileler. Kahve mutlaka bir e, tatlı ile birlikte büyülüyor. İşte reçellikler. E, kahve ile birlikte e, mutlaka buhur ikram ediliyor. Koku yani. Evet. Ee, i̇şte bu ya öd ağacı ya da kokus alan başka ağaçlar. Bunlar için e, gülabdanlar, buhurdanlar e, bu, böyle bir kültür oluşuyor. İşte kahve mangalları oluşuyor küçük. Evet. Ve tütün. Tütün kesilir. Yani tabi sigara içilmesini teşvik etmek istemiyoruz, <gülüyor> <gülüyor> hiç kuşkusuz. Öyle bir alışkanlığı tespit ediyoruz sadece. Ama ee, kahve ile tütün içiliyor. Bu o kültürün bir parçası. Bir sigara iskemlesi yazıyor üstünde. Evet, yani öyle öyle isimler koyuyorlar yani illa de siz onun üzerine e, sigara tablosu koymak zorunda değilsin. Kahve kincanı da koyabilirsin. Şimdi bu kahve e, öyle bir şey ki bu içeceği yapıldığı zaman bundan kim olursa olsun e, ister ister bir hammal olabilir, veya bir tulumbacı olabilir, veya padişah olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir. İşte bu e, gravürde gördüğümüz gibi bir Rum ya da Ermeni olabilir, Müslüman olabilir. Hiç fark etmiyor, bundan aldığınız keyif herkes için aynı. Onun için bir anlık bir eşitleyici tarafı var bunun, keyif alma bakımından. Bu keyifte sen başka, ben başka alıyor değiliz. Bu aynı, aynı tadı alıyoruz, aynı keyfi alıyoruz. Başka türlü davranıyor olabiliriz ama o an kahve içtiğimiz anda hepimiz aynı durumdayız. Yani bu bunu bir oyun diye düşünürsek bütün yaşamı ve eğer sizin rolünüz padişahlık rolü ise, seninki de eğer tulumbacılık rolü ise bu böyle oynadığımız oynamaya devam edebiliriz her zaman. Fakat kahve içtiğimiz zaman bu oyunun dışında bir keyif alıyoruz. Bu oyunun dışına çıkıyoruz bir an için. Sonra geri dönebiliyoruz tabi hemen yani. Bu arada ilk başlara gelmişti. UNESCO'da kaydetti aslında değil mi? Kültür, Dünya Kötü'nününün aslında. Kahve Kötü'nünün mü? Kahveyi, Türk kahvesini somut olmayan Kültürel Miras listesine koydu UNESCO. 2012. Evet, evet. buileler <gülüyor> Evet şimdi kahve ile birlikte var olan bir şeyi ortaya çıkartan kahvenin bir başka özelliği de ortaya çıkıyor Bu da ikram bu ikram birisine sizin bir şey vermeniz yani bu iyi niyetinizi göstermeniz aslında. Hı hı. Yani sizin karşıdakilerine iyi niyet aktarmanızın bir yolu ikram. Evet. Bunu yani misafirperverlik diyebilirsiniz falan. Bu e, hem özel konaklarda mesela şu demin Meling'in bu gravürü e, Hatice Sultan'ın Kuruçeşme'deki sarayındaki bir e, kadınlar arasındaki bir kahve törenini gösteriyor. Hı hı. Bu ikram tabi bir de yaratmış. Evet. Ve bir kahveci ekibi var. Şurada göreceğiz onu. Bir kahveci ekibi var. Kahveci ekibi böyle stil denilen e, zincirlerle sallanan e, işte gümüş, bakır bronz neyse, çeşitli malzemeden yapılan bir mangalın içine konulmuş bir güğüm var. Güğümün içinde kahve var ve bunu getiren birisi. Sonra tepsiyle fincanları taşıyan birisi. E, gülaptan ve buhurdan taşıyan bir başkası ve bütün bunları yöneten bir kahveci başıdan, meydana gelen bir ekip var. Bu kadınlar için de var, erkekler için de var. Ve, e, Bunlar işte çeşitli gravürlerde, Dostoy'un işte isimsiz, anonim, yani kimin yaptığı bilinmeyen başka gravürde. Bunların nesneleri de burada sergileniyorsun. Yani. Bu, bu ekip her tarafta görüyorsunuz. Yani bu bir e, sadrazamın da, dairesinde bir, e, e, birileri toplanmış bir şey konuşacaklar herhalde. Bu ciddi bir konu. Ama çubuk ve kahve ve buhur var mutlaka. Evet. Bir koku salınıyor. ve evet, bol rayhalı bir şey değil mi? Sahne yansında. <gülüyor> buran evet. buram bir sahne yani. buram buran. İşte burada başka bir zaman boyutu var mı? Şimdi bu Evet, bu serginin sürprizlerinden bir tanesi de bu lahitler. Yani bu kahve ile lahitin ne alakası var diyeceksiniz. Burada bir evet şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu bir genç bir arkadaşımız, Erciyes Üniversitesi'nde yardımcı doçent Aslı Sahiroğlu bu konuda çalıştı, bunların kataloğunu yaptı. Bu Kayseri'nin çeşitli köylerinde 15 köyünde ki mezarlıklarda böyle bir yüz civarında mezar üzerinde kahve nesneleri var. İşte ee, işte tepsi içinde fincanlar, bir dibek, kahve tavası, Hı. ibrik, cezve, e, kahve kavurma tavası. Yanılmaz. İşte, şey yani tamamen aslında şey gibi, din dışı betimlemeler bile bir yandan... Tabii, dinle alakası yok. Bunun için çeşitli yorumlar var. Hı -hı. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Hı -hı. Çeşitli yorumlar var. Bana göre bunlar e, herhalde Ermeni ustaların yaptığı şeylerdi, e, taş işçilikleri. Hı -hı. E, çoğunda kitabe yok. Hı -hı. E, 18. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın başlarına kadar bir süreçte bunlar var yani 150 yıl diyelim ki bir evet. süreçte böyle 100 küsür tane mezar taşı. Biz onlardan bir e, grubun kopyasını yapıp getirdik yani bunlar üzerinden alınmış kopyalardı. Evet. Evet. Bu sadece bu Kayseri zaman ta Irma denmiş. Sadece orada kazlanmış <gülüyor> buldular. E, e, hayır ben görmedim e, ama birkaç makale okudum bu konuda. E, Kars Erzincan Tunçeli köylerinin mezarlıklarında da rastlanmış. Adıyaman mezarlıklarında da var ama Adıyaman'dakiler daha yakın dönem. 20. yüzyılın ortaları 1950'ler filan. Fakat burada çok yaygın Kayseriler. Bunların Türkmen geleneği olduğunu misafirperverlikle ilgisi olduğunu söyleniyor filan ama mutlum bunlar biraz tahminden öteye giden şeyler değil. Bilimsel belgelerle desteklenmiş bir Tahminler değil henüz. Bu e, ikram meselesi ve törensellik konusu resmi törenlerde de yani el, yabancı elçilerde de geldi. işte Sadrazam'ın huzurunda bir elçi e, işte bir şeyler konuşuyorlar ama hemen onun arkasındaki bir şeyde bir kahveci e, evet. kahveci Basit. başı ve işte onu o ekip, demin bahsettiğim ekip bekliyor. Hı. Yani konuşma bitince kahve verecekler ve buhur Allah Allah. yani koku da Allah Allah. Böyle, ikramı, odaya bir koku da salacaklar filan. Bu e, resmi, tö, resmi görüşmenin de bir törensel bir tarafı. Evet. Kahve orada yerini alıyor. E, şimdi buraya kadar bu sergi bize bir nasıl bir kültür oluştuğunu anlatıyor, yani anlatmaya çalışıyor. Amacım bir sanat eseri üzerine bulgu yapmıyor Ama bundan sonraki iki bölüm doğrudan sanat eseri üzerinden kahveye bakan bir şey. Bunlardan birincisi hoca Ali Rıza'nın kahve ve kahvehanı üzerine yaptığı desenler ve yağlı boya resimler. E, bunlar Çok, e, Süleymaniye Kütüphanesinde bir koleksiyon var. E, Süheyl Ünver'in o ya Süheyl kızı Gülbün Mesara'nın koleksiyonu. Gülbin Mesara'nın e, Süheyl Ünver Hoca Ali öğrencilerinden bir tanesi. Hoca Ali çok resmi Süheyr Bey'de, defterleri sahibi Ondan da kızına geçti, Gülbin Hanım'a geçti. Gülbin Hanım bunların e, bir kısmı kendisinde duruyor, bir kısmını da e, Süleymaniye Kütüphanesi'ne verdi. Biz oradan derledik. Yapı kredi koleksiyonundan olanlar var. E, Resim Eken Müzesi'nden aldığımız e, resimler var. Bu bölümün küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu arkadaşımız yaptı. Ee, o topladı derledi bu resimleri. Defterlerde işte eskizleri ya da daha böyle evet. keman gelmiş işte evet. rekodlar. Şey Siz radyonun ya. kamerasıyla bunları dinleyicilerimize <gülüyor> göstermelisiniz. <gülüyor> Ve serginin sonu, serginin sonu gene bir. Giyelim evet, ki tırnak içinde bir sanat eseri yani fincanı bir sanat eseri olarak ele alırsak evet. eğer onunla bitiyor çünkü kahve fincanda içiliyor. Evet. Yani bütün bu kadar şeyde işte o e, tavalar, değirmenler, soğutucular vesaire vesaire iyi de sonunda sizinle temas eden, vücudunuzla temas eden nesne fincan. Evet. Evet. Bu fincanın da, da zarif bir şey olması gerekiyor. Günümüzdeki formuna ulaştık galiba şundan. Şimdi günümüzdeki evet, çok güzel bir soru. Günümüzdeki e, formuna ulaştık fincanın. Fakat biz öyle <gülüyor> zannediyoruz. <gülüyor> Aslında şimdi gördüğümüz bu günümüzdeki formundaki fincan bir fincan bir kahve fincanı değil. <gülüyor> bu e, İzmir yakınlarındaki Panastepe'de bulunmuş. milattan önce ikinci binlere ait bir kazıda, bir nekropol kazısında çıkmış bir kurtlu bir kap. Evet. Bu kap bugün piyasada satın alabileceğiniz bir fincanın aynısı. Form olarak, tamam. Biraz evet. uzun sürmüş bulaşmamız o evet. zaman. Biz o formülü tekrardan bulabilmemiz için bir 4000 yıl kadar ya da 3500 yıl diyelim çalışmışız. Hı hı. Ama buradan şunu anlıyoruz ki bu bugün kullandığımız Alev fincanı formu arketip bir formdur. Hı hı. Bu, e, bunu hani e, kaşık gibi mesela. Hı hı. Şimdi burada işte bir e, e, burada 350 tane fincan var. Sırayla dizilmiş. İşte Çin fincanları, e, İstanbul tophane işi fincanlar, hı hı. Avrupa yapımı fincanlar, üstünde padişah portellerinin bulunduğu fincanlar, İznik yapımı fincanlar, kütahya yapımı fincanlar, fincan fincan fincan. Bir tek e, dikkati çeken bir şey var bunlarda. İnsanlar bunların güzel e, zarif olmasını istemişler. Hı hı. Ve bütün değişik formlar, üzerine yapılan resimler, e, in, porselenin inceliği, kalınlığı vesaire hep ince olmaya yönelik. Yani insanlar kahve, e, bir bu keyif nesnesi, bir zevk nesnesi halinde, zevk sahibi insanlarla ilişki kurmaya veya kahve içen herkesin zevk sahibi olmasını talep eden bir özelliği var kahve. Biz sergiyi bununla bitirmeyi isteriz. akla takılan bir soru. Tamla kavramı tam kavramak için aslında şey kahve kültürü halen aslında şey geçerli olan bir kültür. kahvehane kültürü belki daha başka bir şey. Ama ben biraz kahvehane kültüründen bahsetmek istiyorum. O sergiye dahil etmemedeki nasıl bir şey oldu? Ayrım oldu kafanızda? Çünkü bir yandan da kahvehane kültüründe bir pejoratif manası da var. Ama bir nevi devamı sayılır mı? Nereye kaybedilmiş? Sayın. Sayın. Şimdi bu <gülüyor> e, Bu biraz bizim e, Zaman Bu sergiyi hazırlama Sırasındaki zamanla Yarışımızın sonucu Hı -hı. E, Eksik kalan bir tarafı Bunu itiraf etmem lazım e, Yani eksik kalan Kısmı şu Bu sergi aslında bu fincanlarla bitmiyor Hı -hı. Bu kapıdan sonra biz bir e, 20. yüzyıl ortalarına kadar gelen bir mahalle kahvesi yapı, yapmamız, yapmak planlarmıştı. Hmm. Ve e, orada kahve içecektiniz, e, bir kahve ocağı bulunacaktı e, filan. Fakat e, bizim zamanımız yetmedi. E, Biz çok kısa zamanda hazırlandı. Yani ön hazırlıkları çalışması uzun sürdü fakat e, uygulaması için çok kısa bir zaman vardı. Ve içinde çok Evet, o yapılamadı. Mesela. Başka teknik sorunlar da oldu. Hı -hı. Ee, burası tabii bir saray. Bu Hı -hı. sarayda e, güvenlik en önemli konu. Hı -hı. Çok eski bir bina. Hı -hı. E, binalar topluluğu Topkap Top Sarayı. E, i̇çeride ateş yakmakla ilgili sıkıntılar Hı -hı. doğdu. Problemler doğdu. Bu problemleri e, aşılma, aşamadık demiyorum. Yani Hı -hı. aşılmaması gerekiyordu. Burada ateş yakılmaması gerekiyordu. Yani kül içinde kahve yapmak istiyorduk ama külü ısıtacak ateşi yakmamamız gerekiyordu. E, duman çıkmaması gerekiyor çünkü sensörler var. Evet. Hemen <gülüyor> alarmlar çalmaya başlayacak gibi e, güvenlikle ilgili sorunlar var. Ama bu konuda şunu söylemek isterim. Evet yani... E, <gülüyor> modern dünya diyelim tırnak içinde yani İstanbul'un 16. yüzyılını modern dünyalara kabul ediyoruz kahve bağlamında evet. çünkü ilk yani açıldı diye dersek e, ve Avrupa'da da bu kahvehaneler açıldı şimdi e, 20. yüzyıla gelelim ve yemin, günümüze gelelim 21. yüzyıla e, Markiz Pastanesi var Beyoğlu'nda Markiz Pastanesi <gülüyor> İstanbul'da açılan e, Avrupa Kahvehaneleri tarzındaki ilk evet. kahvehanelerden biridir. Karşısındaki Lebon, buradaki evet. Markiz içindeki o vitraylı evet. e, evet. ilk var o vitraylı posterler vesaire. Çok özel bir mekandı. E, şu anda Markiz Pastanesi kebapçı mı, sandviççi mi? Kebapçı değil ama ismini değiştirip Daha da fena bence. Bir an. restoran olarak devam ediyor diyelim. Böyle, böyle bir yer. Evet. Şimdi e, kahvehaneyi burada kurmuş eğer gerçekten hani Viyana'ya ve Avrupa'da kahvehane açılmasını özendirmiş örnek olmuş bir ülke ise hmm. Osmanlı toplumu hmm. e, iki e, kültürün kahve kültürünün mekansal olarak geldiği nokta bu e, Viyana'da ve Paris'te veya Avrupa'nın başka ülkelerinde bu kahvehaneleri hala koyuyorsunuz gidip orada kitap okursunuz şiir yazarsınız roman yazarsınız film tasarlarsınız falan, kahve içersiniz burada öyle bir mekan Tek bakın o mekan yani Markiz ve Lebon tekrar Avrupa'dan geldi Türkiye'ye ve çok kısa bir zaman sonra yok oldu yok olduktan bir süre sonra tekrar açıldı ama açıldıktan çok kısa bir süre sonra tekrar yok oldu. Şimdi Markiz Pastanesi'nin yok olması bu, bu kültürün kahvehane ile ilişkisini ortaya çok bence somut olarak gösteren bir şey. Artık bugün kahvehanelere gidip oturmak istemiyor kimse. Bir defa şu şey gelenek bir şekilde devam ediyor. O da buraların hala bir erkek mekanı olması hmm. biçiminde devam ediyor. Bunu bu toplum nasıl değiştiriyor, nasıl yenisini? Tabii ki bir rakip de var. Starbucks'ta rakip. Böyle bir de tüketim de var. Evet. evet. Starbucks'ta ya da o tür kahvehanelerde alıyorsunuz kahvenizi karton bardaklarda evet. dışarı çıkıyorsunuz. O bardak elinizi yaktığı için bir tane karton bir şey takıyorsunuz ki o aslında buralarda gördüğünüz zarflardır. Evet. Bu e, kulpsuz fincanların evet. e, elinizi yakmaması için koyduğunuz metal ya da porsiyanlar yapılmış zarflar evet. Bu e, size gösterdiğim minyatürde de o Nil kıyısında e, kahvehaneden kahve almışlar ve kayıkta içiyorlar diyoruz. Evet. Yani bir take away... <gülüyor> kıyamet take away ile mi geliyor? Yani? <gülüyor> evet. ha, belki de. Peki çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, başka sorunuz varsa yanıtlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz, elinize sağlık. Son bölümde olsaymış daha farklı olurum. Hiçbir kadar olduk. Mu? Evet, biz içtik olur. zaten. Evet, yani <gülüyor> var orada bir şey ama benim düşündüğüm şey değil.